Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve nâvudu billahi min şururi anfüsina ve min seyyâti amalina. Men yehdihillah felâ mudillelâ, ve men yudlil felâ hadiyelâ. Ve neshhadu en la ilahe illallah vahdahu la şerîkâ leh, ve neshhadu enne Muhammeden abduhu ve rasûluhu. Ama ba'dı. Ey ibadallah. İttakullaha ve atiqu. İnne Allaha mehallaze en tekevu ve ellezina hum muhsinun. Kalallahu Teala azze ve cel fi kitabihil kerim. Avuzu billahi mineş şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana lillahi en yetekze min veldin subhane. İza kada emran fe inne ma yekulu lahu kun fe yekun. وقال الله تعالى في آية اخرى استأوس بالله ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا النار وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون فقال الله تعالى في آية اخرى يا ايها الذين امنوا لَا تتخذوا الْيهودَ Sadakallahu'l-Azim. Evet, sevgili kardeşler, okumuş olduğum ayeti kerimelerde, birinci okuduğum Meryem Suresi 35 ve 36. ayetlerde, mal olarak Cenabı Hak, Allah'ın bir evlat, bir oğul edinmesi olur şey değildir. O bundan münezzehtir. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der, o da hemen verir. İsa şöyle devam etti. Muhakkak ki Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse ona ibadet edin, kulluk yapın. İşte dost doğru yol sıratı müstakim budur. Meryem suresi 35 ve 36. ayetlerdi. İkinci okuduğum ayet Hud suresi 113. ayet Zulmedenlere azıcık da olsa meyletmeyin, yoksa ateş size dokunur. Allah'ın dışında e, hiçbir dostunuz, e, evliyanız yoktur. Yoksa sonra yardıma da ulaşamazsınız. E, Hud Suresi 113. Ayet Son okuduğum ayette Maide Suresi 51. Ayet Ey iman edenler, Hristiyan ve Yahudileri dost edinmeyin. Evliya edinmeyin. Onların bir kısmı bir kısmının evliyası yani dostudur. Onları dost edinenler onlardandır. Muhakkak Allah e, zalimlere yol göstermez, hidayetine ulaştırmaz. Evet sevgili kardeşler, bir yılın sonu daha geldi, bir yılın daha başlangıcını yaşayacağız. Müslüman camı yoksa e, Suriye'ye uyan kafirleri taklit eden kişiler gibi mi? E, onlar bizim e, ne hicretimizi, ne peygamberimizin doğumunu, ne diğer esasları hiç önemsemez. Bize benzemeye gayret etmezlerken nasıl olur Kur'an ve sünnet onlara benzemeyi, onları taklit etmeyi, onları dost kabul etmeyi kesin bir şekilde yasakladığı halde nasıl olur da biz onlara benzemeye çalışırız? İşte bu benzemeler bizim şahsiyetsizliğimizi, dinimizi terk edip onların dinine özenmemizi gösterdiği için nice zilletlerin de sebebi olmaktadır. Evet, Kur'an'da asra yemin edilerek insanın zarar ve ziyanda olduğundan, husranından bahsedilir. Zamana dikkat çekilerek vaktini değerlendirmeyen insanların zararlı çıkacağı vurgulanır. Tam anlamıyla değerlendiremediğimiz, kadrini kıymetini tümüyle bilemediğimiz ömrümüzden bir sene daha geçiyor. Ömür yaprakları tükeniyor, ölüm biraz daha yaklaşıyor. İşte buna sevinmek mi lazım, üzülmek mi gerekir. İslami görevlerimizi daha güzel nasıl yapabiliriz diye planlar yapıp düşünmesi gereken e, halk maalesef başında eğlence adıyla nice haramlara, nice isyana yöneliyor. Allah bir sene daha ömür verdi diye ona şükredeceği yerde ona isyanlarla e, haram içerisinde e, bir yılı tamamlamış oluyor. Evet, 2016 yılını tüm görevlerimizi yerine getirerek geçirmiş olsak bile sevincimizi nasıl göstermeliyiz? Zaman nimetini veren Allah'a şükürle mi, ona isyan ederek mi? Sonra Müslüman'ın yıl sonu, yılbaşısı Müslümanlara göredir. Peygamberin hicretinin esas alındığı Muharrem ayının birinci günü Müslümanlar için eğer kutlanılacak, değerlendirilecekse yılın başı olarak düşünülmelidir. Bir Ocak aslında Mekke'nin fethinin başlangıcı olan bir zaman dilimidir. Müslümanlar Mekke'yi fethetmeye Medine'den bir Ocak'ta çıkmışlardı. Her ne kadar birkaç gün sonra Mekke'nin fethi gerçekleşmiş olsa da başlangıç bir Ocak'tı İslam tarihlerinin kastına göre. Dolayısıyla biz bir ocağı Mekke fethinin bir yıl dönümü olarak düşünebiliriz. Yani haramlarla geçirmek yerine bugün ve gecede günümüz Mekke'sinin ve içinde yaşadığımız yerlerin asr-ı saadetteki Mekke'ye, Medine'ye ne kadar benzediğini, yeniden Mekke'nin de feth ihtiyaç hissedip hissetmediğini, buralardaki durumun da farklı bir işgali yaşayıp yaşamadığımızı, sokakların, okulların, mahkemelerin işgal edilip edilmediğini tekrar değerlendirip, yeniden bir fetin hazırlığını en azından planlamalı değil miyiz? Evet, bugünler, yıl sonu ve yılbaşı, Hristiyanların kutsal kabul ettiği günler. Onların Hz. İsa'nın doğduğuna inandıkları, daha doğrusu öyle varsaydıkları bir zaman dilimi. Onlar Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber bile kabul etmezken, bizim Hz. İsa'yı tabii ki bir peygamberimiz olarak görürüz ve ona saygı duyarız. Fakat Hristiyanlar saygı duyduğumuz bir peygamberin doğum gününü kutluyor değiller. Haşa Tanrı'nın oğlu olduklarını iddia ettikleri, kendisine de Tanrı olarak baktıkları sahte bir Tanrı'nın doğum gününü kutluyorlar. Dolayısıyla böyle bir doğum gününü kutlamak her şeyden önce Hz. İsa'ya bir hakarettir. Onu tanrılaşmaya, tanrılaştırmaya kalkmak, ona iftiraların en büyüğünü atmak demektir. Sonra bir insan birazcık e, akıl aklını kullanarak düşünmez mi Tanrının hiç doğum günü olur mu daha önce yaşamamış bir kimse sonradan doğmuş bir kimse kendisi yokken de insanların kendisine ihtiyaç duymayacağı şekilde yaşadıkları bir durumda bir e, sonradan doğan bir kimse Tanrı olur mu kendilerine göre e, 30 küsür sene yaşadıktan sonra efendim haça gerilip öldürülen bir kimse kendi hayatını bile koruyamayan üç tane çapulcudan kendi hayatını kurtaramayan bir kimse nasıl bir tanrı olur? Dolayısıyla ölen, dolan bir sürü eziyetlere muhatap olan bir kimse e, Hristiyanlara göre Tanrı olacak ve o Tanrıların doğum günü kutlanacak. Bunun e, dinden önce e, akılla e, en küçük çapta izahı yapılamaz. İşte Müslümanlar da böylesine akıldan da uzak bir anlayışı e, ne yapamaz? E, kutlamak için kafirlerle yarış yapamaz. Bugünler e, Hristiyan inancına göre bile e, ibadetle değerlendirilmesi gerektiği halde e, bir sürü isyan içerisinde e, çılgınca e, nice hanelerin yıkılmasına, nice e, suçların işlenmesine sebep oluyor. Yılbaşı bahanesiyle söz gelimi kumar Sevdirilip oynatılıyor. Hayatında hiç kumar oynamamış nice insan devlet eliyle meşrulaştırılmaya çalışılan milli piyango denilen bir kumara teşvik edilmiş oluyor. Aslında milli piyango biliyorsunuz dini piyango, dini kumar demektir. Bu isim bile dinle ne kadar alay edildiğini göstermeye yetecek bir problem içerisindedir. Çarşılardaki çoğu mağazanın vitrinlerine baktığımızda Noel denilen Hristiyan papazların bizimle alay edercesine sırıttığını görüyor ve kahroluyoruz. Kurban bayramında kesilen hayvanlara acıyıp hayvancıl geçinenlerin e, ibadet kastıyla hindi kesmelerine, birkaç ağaç için ayaklananların binlerce çam devirmelerine e, ses çıkarmamaları, onların samimiyetsizliklerini aslında haykırmaktadır. Müslümanlığın lafla olmayacağını bilerek Müslümanların tekrar Müslümanlaşacağı ve dinlerine dört elle sarılacağı zamanı ısrarla gözlüyoruz. Evet, Hz. İsa'nın doğum günü olarak yüzlerce seneden beri kutlana gelen bugün Müslümanlar açısından dünyayı da, kendilerini de sorgulamaları gereken ve bir yılın nasıl tamamlanması icap ettiğini gösteren bir konudur. 2016 zulümle geçti Müslümanlar açısından. Müslümanların tek ümmet olamadıklarının, Müslümanca yaşayamadıklarının, birbirleriyle kavgalı, birbirleriyle kardeşhane bir şekilde yaşayamadıklarının, düşman kardeşler olarak birbirleriyle mücadele ettiklerinin zilleti bütün Müslümanlara sirayet etti. Evet, sadece Suriye'de değil, hemen her ülkede kafirlerin egemenlikleri ve Müslümanların ilahi yardımdan uzak bir sürü problemleri içerisinde geçti. Önümüzdeki seneler Allah ne gösterir bilmeyiz ama Müslümanlar olarak kendimize, Rabbimize dönmediğimiz müddetçe ilahi kitabın hükümleriyle önce bireysel olarak yaşamadığımız o kitaba göre kendimizi değiştirmediğimiz müddetçe Allah yönetimi de değiştirmeyecektir. Biz liyakat kesbedeceğiz önce. O Kur'an'ı kendi yaşayışımızda kitap olarak kabul edeceğiz. Allah'ın indirdiğiyle evvela kendimiz bireysel olarak ve sonra aile olarak ticaretimizde insanlar arasındaki ilişkilerimizde uygulayacağız ki bu samiyetimizden sonra Rabbim toplum olarak, devlet olarak Kur'an'ı yaşatsın ve İslam devleti nasip etsin demeye hakkımız olacak. Evet, bizim esas bugünlerdeki problemimiz bir yıl sonundaki sevinmek veya üzülmekten öte bir tanrının doğum gününün kutlanması. Biz böyle bir tanrı kabul etmiyoruz. Efendim, dolan ölen aciz bir tanrı. Kapitalizm adlı çağdaş batı haçına asıp öldürdükleri ve günlük hayatta her şeyiyle, özellikle de tevhidi yönüyle yok ettikleri tanrılarının doğum günü. Hristiyanlar açısından çok önemli bir gün sayılabilir. Ee, ama Müslümanlar Allah'tan başka ilah, tanrı kabul etmediklerinden ve ilah olarak inanılan birinin doğmasını, ölmesini e, kabullenmediklerinden bu uydurup tanrının doğum günü bizim açımızdan hiçbir özellik taşımaz. Allah'ın razı olduğu tek din olan İslam tamamlanmış bir dindir, eksiksizdir. Başka hiçbir dinden, ideolojiden alacağı ödünç bir kavram, bir yaşayış yoktur. Müslümanın da her şeyi orijinaldir. Başka dinlerden hiçbir şey alma gereği duymaz. Bağlılarına, başka din mensuplarına benzemeyi de yasak kılar. Müslümanlar, muharref ve batıl din mensuplarını taklit etme basitliğine tenessül etmezler. Evet, İslam'ın her şeyi kendine hastır. Müslümanların takvimi, takvim başı, yıl ve zaman değerlendirmesi de kafirlerden çok farklıdır. Tarihin son dilimi, yani yılın sonu, Medine'ye hicretle, Mekke'nin fethiyle değerlendirildiği gibi takvimin başı da hicretle taçlandırılır. Bu tarih, işte bir muharremde başlayan, Müslümanlar için yılın başlangıcını ifade eden zaman dilimidir. Bilinçsiz Müslümanlar öyle zihni işgallere uğradı ki, Hristiyan batının tanrılaştırdığı zatın uydurma doğum gününü, bundan daha fecisi, büyük tağutların önemli günlerini bildiği ve yer yer Müslümanların aleyhine olduğu halde bayram yapma e, rezilliğine düştüğü kadar benim peygamberim dediği zatı onun hicretini, mücadelesini, davasını e, bilmekten uzak haldeler. Tabi bilmediği zatı örnek alması da elbette beklenemez. Unutmayalım ki her toplum kendi önderleriyle ve önderlerinin arkasında ahirette haşr olacaktır. Bilinçsiz Müslümanlar maalesef nice dinlerine göre manevi cinayetler işliyorlar. Kur'an-ı Kerim, Hristiyan ve Yahudileri dost edinmeyin dediği halde, Allah Resulü bizden başkasına benzeyen onlardandır dediği halde, Kur'an'ı ve Resulü bırakıp küfür önderlerini rehber edinenler ve kafirlerin gittiği yolu takip edenler her geçen gün artıyor. Televizyonların, internetlerin, devlet kurumlarının batıl zihniyetteki bir sürü küfre şirke davet edenlerin davetleriyle Müslümanlar teknolojinin de kurbanı olarak moda, imaj, çağdaşlık, ilericilik, modern yaşam ve benzeri deyip kafirlerin girdiği keler deliklerine girmeye kalkıyorlar. O zehirli hayvanla birlikte toprak altında veya her türlü yanlış bir yaşayış içerisinde yaşamaya yöneliyorlar. Yani şuurlu Müslümanlara bu halkın yanlışlığını göstermek ve Hakk'a davet etmek açısından çok iş düştüğünü tekrar hatırlayalım, hatırlatalım. Evet, maalesef yaşadığımız zaman, çal, kandırma, aldatma ve sömürü çağı. Modern cahiliye asrı. Her şey tüketmeye ve tükenmeye yönelik. Kendi kutsallarını bile kapitalizme kurban etmekten çekinmiyor batı. Sömürünün her türlüsünü... Ee, yaşamak için kendi tanrısını bile olta etmekten e, vazgeçmiyor, sadistçe zevk alıyor. Yani tanrının doğum günü olduğu iddia edilen bu günler e, alışveriş çılgınlığının, kapitalizmin, sömürünün e, e, Noel adıyla Hz. İsa'nın e, sömürüsüyle yaşamak e, Kapitalistçe çıkarların öne çıktığı bir zaman dilimi de oluyor. Yani nice ihtiyaç olmayan şeyler de bu vesileyle e, Müslümanların bile israfına sebep olacaktır. Batının yerli uşakları ve gönüllü fedaileri durumundaki turu devşirme casuslarının yani görsel ve yazılı basının misyonu belli. İslami değerlere karşı hakaret etmek, Batılı batıl değersizlikleri övmek. Yani çam devirenleri övdüğü gibi medya nice çam devirmeyi de kendisi prensip edinir. Allah için kurbanlık hayvanlara acırken, demin de ifade ettim, hindileri kurban etmeyi çok daha faziletli görür. Cübbeli sakallı alim kıyafeti görmeye tahammül edemeyenler, papaz kıyafetlerini, papaz cübbelerini, onların kıpkızıl giysisiyle Noel hayranlıklarını deşifre ederler. Tüm bunlar kapitalizm dininin ayinleri aslında. Medya ve İslam dışı düzenlerde ayinleri yöneten papaz rolünü üstlenebiliyorlar. Evet, böyle kutsal bir günde, böyle bir kutsal kumar da işin yanında. Milli denilen kumarlar, batı ve batıl düzenler için madalyon veya muska görevini üstlenebiliyor. Halkın umurunda bile değil, para gelsin de nereden nasıl gelirse gelsin. Hatta dua kitaplarına bile geçmiş gördüm. Efendim Milli piyango gibi şans oyunları için, kabul edilecek dua. Yani bu duayı yaparsanız milli piyangoda ikramiye size çıkabilir. Besmele ile el uzatılacak. Ve ayetler, dualar okunarak milli piyango bileti alınacak. Evet, yani işin gırgır gibi gelen tarafı maalesef dinin ne kadar tahrif edildiğini gösteriyor kumar oynar, kumar için piyango çekerken e, özel dualar ihtisas ediliyor. E, evet. Tabii yanmayan kefenler icat edenler, e, öteki dünyada geçerli prensipler vaz edenler, kendi kafalarından piyango duası da oluştururlar. Evet, sevgili kardeşler, ee, biz bu geceleri nasıl değerlendirmemiz lazım? Ümmetin günahına da biz tövbe etmeye, onların yaptıkları e, haramları da affettirmeye çalışarak e, onlar adına, onların çılgınca eğlendiği zamanlar gözyaşı dökebiliyorsak, kendimiz ve ümmet için dualar edebiliyorsak, eğer imkanı olanlar salon toplantıları yaparak Mekke'nin fethini gündeme getirebiliyorsa en azından alternatif bazı faaliyetler yapmış olurlar. Evet, Müslüman eğer kutlayacaksa Kur'an'da Nasır suresinde ve Fetih suresinde özel olarak bahsedilen bu olayı hatta İstanbul'un fethinden daha görkemli, daha ibadet bilinciyle kutlayabilirler isyan ederek değil şükrederek Mekke'yi yeniden fethetmek için küçük Mekke'lerini fethetmek önceliğini ve sorumluluğunu kuşanarak bu günleri Rabbimizden af günleri olarak tövbe günleri olarak değerlendirmeli önümüzdeki yılı daha hayırlı geçirmek için planlar, programlar yapmalı yapmalı Nerede, nasıl mağlubiyetler yaşadık, ümmet olarak yeniden nasıl Müslümanca yaşayabiliriz, İzzetimizi hangi esaslar içerisinde yeniden kuşanabiliriz, bununla ilgili tefekkür yapmalı, istişarelerde bulunmalı ve hep çenemiz çalışıyor, biraz gönlümüzün istikametinde, eylemlerimiz, salih amellerimiz ortaya dökülmeli. Müslümanlar, özellikle cemaatler hala hepsi kendi kulübelerine çekilmiş, kendi alanlarında küçük küçük faaliyetlerle övünecek durumdalar. Ama dün İkinci Dünya Savaşı yapmış ülkeler, Birbirleriyle koalisyon yapmakla da yetinmiyorlar. Tek devlet olmuşlar. Dünyayı paylaşmaya çalışıyorlar. Biz de e, nesneleşmiş ve figüran konumuna düşmüş vaziyette hala basit işlerle uğraşıyoruz. Kur'an-ı Kerim hepimizin tek ümmet olmasını, tek devlet olmasını İslam devleti olarak gösteriyor beraber bir bütün dünya müslümanlarının tek aile gibi yaşamalarını isterken maalesef bölük pörçük olmuşuz. Hem ayrı ayrı ülkeler hem de o ülkelerde ayrı ayrı gruplar olarak. Hangi zulümler, hangi zillet bizi uyandıracak ve tekrar tek ümmet olmaya doğru adım attıracak bilmiyorum. Yani nice musibetler bile bize bir nasihat özelliği vermiyorsa, kendimize getirmiyorsa, böyle zaman dilimlerinde bunları muhasebe etmiyorsak helak olmamız yakındır diye düşünüyorum. İnşallah başkalarının çılgınca eğlendiği zamanlar bizim Allah'a daha fazla yöneldiğimiz, bu beyin sizlerin yaptıkları yüzünden bizi helak eder misin ya Rabbi diye toplumun zilleti rezilliğinden dolayı helak olmamak için onlar adına da tövbe etmemizin gerektiğini düşüneceğimiz zaman dilimleri olmalı Müslümanca yaşayacağımız kafirlerin taklidi içinde değil izzetimizi kuşanacağımız, peygamberin yolunu takip edeceğimiz günlerin bütün ümmeti kuşatması açısından bir an evvel gelmesi için görev bilincine yeniden ulaşmamız niyeti, temennisi, duası ile Ela inne el kelam ve nizam kelamullahil melikil azizil il-allam Kema kalallahu tebareke ve teala fi Kelam ve iza kurey al Kur'an festemi ola ve ancitoğlu alleküm turhamon hazıbillahim ne şeytanı racim Bismillahirrahmanirrahim inna dini İslam sadakallah.